...hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Merhaba, Haristan Sanat programına hoş geldiniz. Bugün Gezegenden Kültür Sanat Haberleri İstanbul'a odaklanan bir programla karşınızda... Zira 15. İstanbul Diyaneli sadece İstanbul ya da Türkiye'nin değil, uluslararası dünya falan çevrelerinin heyecanla beklediği bir açıklama yaptı bugün. Ben de sıcağı sıcağına ve 15. İstanbul Diyaneli'nin bugün duyurduğu sanatçı listesini ve mekanlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Programın geri kalan kısmında ise Haziran ayında açılan benim de ziyaret etmek ve daha önce açık radyoda Sizlerle paylaşmak pusatı bulduğum Münster heykel projelerine de bir bölüm ayıracağım. E, zira buradaki sergiler 1 Ekim'e kadar devam ediyor. Almanya'nın Münster kentine yolunuz düşerse, kamusal alanda sanat, heykel, güncel sanat bu alanlara merakınız varsa Münster heykel projeleri 10 yılda bir karşınıza çıkacak, kaçırılmaması gereken bir etkinlik. İstanbul Biyaneli'ne geri döneyim. 15. İstanbul Biyaneli'ye dolayısıyla özellikle anlamlı 16 Eylül'de resmi olarak kapılarını ücretsiz olarak ziyaretçilere açacak. Ama 11 Eylül haftası bir açılış haftası. Bugünün özel önemi ise sanatçı listesine yani Türkiye'de yurt dışında İstanbul Bienaline Biyaneli'nin küratörlüğünü üstlenen sanatçı ikilisi M. Green ve Drak Set'in davet ettiği sanatçıların buyrulmuş olması. 15. İstanbul Bienali 16 Eylül-12 Kasım tarihleri arasında İKADBE tarafından düzenleniyor. Birbirine yakın, birer mesafesi olduğunu ifade ediyorlar. Yakın mesafelerde bulunan, yani birbirine komşu olarak nitelendirdikleri altı farklı mekanda ziyaretçileri ağırlıyor. Bienalin konsepti iyi bir komşu, ev ve mahalle kavramlarını pek çok açıdan ele alacaklar. Bu yıl İstanbul Modern Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, Tera Müzesi ve Küçük Mustafa Paşa Hamamı gibi daha önce de İstanbul Bienallerine el sahipliği yapan mekanların yanı sıra Cihangir'de Ark Kültür ve Aslanın Eskisi'nde yer alan adını vermek istemediği bir sanatçı istiyosu gibi daha özel e, mekanlar, konut özelliği taşıyan yerlerde düzenleniyor. Bunlardan İstanbul Modern'e öncelikle değinmem gerekirse Malumunuz İstanbul Modern içinde bulunduğu salı pazarı rıhtımı alanı yeniden bir dönüşüm süreci içinde oldukça da tartışmalı bir süreç bu. E, Bienal kapsamında müziği yerleştirilecek işlerin seçiminde de önemli rol oynuyor. 15. İstanbul Bienali boyunca farklı ülkelerden e, sanatçılar özellikle enstelasyonlarıyla burada yer alacaklar. Büyük ölçekli heykelleri yanı sıra ev ve mahalle kavramlarına eğilen Tarihi işler, yani sanat tarihinden seçilmiş yapıtlar da İstanbul Modern'deki İstanbul Bienali sergisine yer alacak. İstanbul Modern'in İstanbul Biyeneli'ne işbirliği uzun yıllara dayanıyor. Örneğin 2003 yılında Antrepo, İstanbul Modern'in bulunduğu bina, Denk Yaman'ın Kreatörü'ndeki 8. İstanbul Bienali'ni ağırlamıştı. Dolayısıyla bu işbirliği Biyeneli sergisinin devamlılığını, deneyimini, uzmanlığını temsil ediyor. E, İstanbul Modern'deki sergide Volkan Aslan, Alper Aydın, Monica Bonvicini, Luis Bourgeois, Latifa Eha, Canberer Türtün, Kim Ki Seon, Nira Jamal, Fernando Lanhaz, Viktor Le Gu, Clara Liden, Mahmut Obaidi, Hidya Urhmane, Rayana Tabek, Yumruq Pak, Kari Upson. ...Kemantva, Lihöre, Yonami ve Kia Miu adlı sanatçıların çalışması yer alıyor. Gördüğünüz gibi hem Türkiye'den hem Orta Doğu ve Arapça-Arapyası'ndan hem Uzak Doğu'dan sanatçılar burada dikkat çekiyor. Bir diğer sergi mekanı hem İstanbul Biyenel hem İstanbul Tasarım Biyenel'ine sık sık ve ev sahipliği yaptığı için artık aşina olduğumuz bir mekan. İstanbul Modern'e... Ee, Çok yakın aynı cadde üzerinde bulunan Galata Özel Rum İlköğretim Okulu dönem dönem kapanmış artık faaliyette olmayan bir okul ama geçmiş mirası sayesinde bilginin ve öğrenmenin sembolü olarak karakteristik bir atmosfere sahip. Bunu BNR Basın Ülterinden okudum şu anda. Ve bulunduğu mahalle için önem taşıyan bir kurum. Biz İstanbullular için hakikaten o da hem BNR'leri ağırlaması hem kendi inisiyatifiyle yani Rum İlköğretim Okulu'nun kendi inisiyatifiyle vakfının tabii kendi seçkisiyle oluşturdukları sergiler ve programlar son derece değerli. BNR süresince sanatçıların bu okulun farklı odalarına ve ortak kullanım alanlarına yerleştirdikleri farklı deneyimler sunan işleri görmek mümkün olacak. Gator'un ilk öğretim okulunda alan sanatçıları da hemen sayayım. Heba, Ani, Martion, Jonah Freeman ve Justin Lowe işbirliği, Kaja Podkowski, Pedro Gomez Egana, Lundiska Gugunta, Andrea Joyce Heimer, Morak Key ve Georgie Nettel işbirliği, Olaf Metzel, Mahmut Obadi, Hereng Olasın, Erkan Özgen, Leander Şölen, Beyger, Ben Stokon, Ali Taptık, Bilal Yılmaz. Bunlar da Galata Rum İlk Okulu'nda DNA sergilerine katılacak sanatçılar. Ee, bazı isimleri telaffuz etmekte ben de zorlanıyorum doğrusu. Farklı coğrafyalardan dilimize çok aşina olmayan isimleri telaffuz etmek zorundayım. Yanlış telaffuz ettiklerim için özür dilerim. Ee, bir başka mekân ise... E, İstanbul modernde de Galatya Milli Eğitim Okulu'nda yürüme mesafesinde Cihangir bölgesinde Kılıç Ali Paşa Mahallesi'ndeki Art Kütüphane ilk defa bir genel sergisine yer veriyor. Ee, 2009 yılında restore ediliyor orijinaline uygun olarak bir konut olarak kullanılmış bir yer. Restorasyondan sonra kütüphane mekana dönüştürülüyor. Bu sefer İstanbul geneli için. Ee, yeniden bir konut muşturasına kullanılacak kurmaca bir karakterine ev sahipliğinde bir yaşam alanımış gibi kapılarını açacak art kültür. Bir nevi müze ev olarak kullanılacak bu mekanda. Ziyaretçiler çeşitli kurmaca ve tarihi hikayelerle karşılaşırken evin kendisi de yani konutun kendisi de art kültüre bir nevi ifade aracına dönüşecek. Merakla bekliyoruz. Bir diğer sanat kurumu geçtiğimiz İstanbul Viyeneli'nin sergisine de ev sahipliği yapmıştık. Peramüzesi üç ayrı katına birden bir sefer bienal sergilerine sahipliği yapıyor. Orientalist resim koleksiyonu sergisine de sanatçıların müdahalesi söz konusu olacak. Malum Peramüzesi'nin geniş bir orientalist koleksiyonu var. Bu 5 katımızın müzenin 3 katı e, İstanbul Viyeneli tarafından kullanılıyor olacak böylece İstiklal Caddesine çıkmış oluyorsunuz. Oradan yolunuz Asmalı Meşhit tarafına böyle bir rota çizerek Asmalı Meşhit tarafına inerse bir sanatçı stüdyosu, Biyener'in katılımcılarından İstanbul'da bir sanatçı kolektifi Asmalı Meşhit'teki bir apartmandaki stüdyolarını tekrar tasarlayarak ziyarete açıyor. E, belirli zaman aralıklarında küçük gruplar halinde ziyaret edilebilecekmiş bu stüdyo. Sanatçı kolektifi'nin Biyener için özel geliştirdiği bir elterasyona yer verecekmiş e, Pera Müzesi'nde yer alacak sanatçılara da özellikle tabii ki değinmek istiyorum e, bakacak olursak İstanbul Modern ve Galata İlköğretim Okulu'nda baktık, Art Kültür'de Mahmut Halleyt yer alacak, yani bu kurum acı karakterin el sahipindeki projede Pera Müzesi'nde ise Adela Pelsenet Mika Akoiki Krosby e, Alejandro Almanza Pereira Berlin'de de Brücke'ye, eh, Vahiko, Changyani, Gözde İlkin, Liliana Maleska, Lee Miller, Art Paris'e, Kim Chiling, Bayanita Ching, Satsana Trouvé, Chang Hingwang, Andre Otsuka, Fred Wilson ve Yoğunluk kolektifinin işleri de Küçük Mustafa Paşa Hamamı'nda ise üç sanatçının işi var. Monica Bonvicini, Stephen Rhodes ve Tuğçe Tuna. Bir de mekan buşu sanatçılar var. Burçak Bingöl ve Lukas Basman onlarda. Küçük Mustafa Paşa Hamamı'nda da nereden çıktı diyebilirsiniz. Geçtiğimiz İstanbul bir yenerinde orada özel bir video yer, enstelasyonla yerleştirmeler vardı. Belki buradan arşinalttığınızda yoksa burası restoran edilmiş e, bir hamam şu anda faaliyete e, geçecek diye umuyoruz. Geçen İstanbul döneminde faaliyette kapalıydı. Eee Halihazırda karşı kıyısında Balat'ta Diğer sergi mekanlarına belki biraz uzak köprüyü geçmeniz, balık tarafına yürümeniz vesaire icap ediyor. Ama burası son derece tarihi 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilmiş. İstanbul'un en eski yamanlarından biri. Erkekler bölümünde bir kadın sanatçıya, kadınlar bölümünde ise bir erkek sanatçıya ev yapacak. Projeler bu hamamın cinsiyet üzerinden tanımlanan geleneksel altyapısıyla ilişkilenecek. Erkeklik ve kadınlık Aterklilik ve anerkililik gibi kalıplarlanmış kimlik algılarıyla olmayacak. Böylece bütün sanatçıları anons ettim. İstanbul diyalogunu yurt dışı kaynaklarında, yurt dışı basınıyla bugün itibarla paylaştıysam, Türkiye'deki basında çok duyulmadı. Daha yeni birkaç yani sosyal medyada, dijital medya üzerinde aktif olan isim Ya da kuruluş bunun duyurusunu yapıyor. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Ama yakında e, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın ve İstanbul BNL'nin web sitesinde ya da Bosun Bültenlerinde daha ayrıntılı bilgiye sahip olacağız. Baktığımız zaman elbette BNL'de Türkiye'den isimler var. Ama Amerika'dan, ABD'den 7 isim, Mısır'dan 2, Birleşik Krallık'tan 2, Kolombiya'dan, Güney Afrika'dan, Almanya'dan sanatçılar, İran'dan 3 sanatçı. Danimarka'dan iki sanatçı, İtalya'dan dört sanatçı, Fransa'dan iki, Fas'tan, Portekiz'den, Brezilya'dan, İsveç'ten, Angola'dan, Güney Kore'den, Moğolistan'dan, Cezayir'den, Nijerya'dan, Meksika'dan, Belçika, Gürcistan, Arjantin, Singapur, Hindistan, Çin, Romanya, İsviçre olmak üzere toplam 29 ülkeden 56 sanatçı, Sanatçı kilisesi ya da sanatçı kolektifi olarak nitelendirebileceğim katılımlar söz konusu. Buna uzun süredir İstanbul'a gelip gidiyordu. Ama Ağustos başından itibaren mekanda üretimlere ya da kurulumlara başlıyor olacaklar. Bir kamusal program da eşlik ediyor olacak İstanbul diyenlerine. Emre'nin ve Drak set kilisesinin küratörlüğünde iyi bir komşu, Ego Neighbor'ın adlı İstanbul Bienali 16 Eylül 12 Kasım 2017 tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir olacak. Şimdi kısa bir müzik vermek istiyorum. Akabinde Münster Heykel projelerine geçeceğim. Almanya'da düzenlenen bu etkinlik 1 Ekim'e kadar devam ediyordu. 10 yılda bir düzenlendiği için özellikle beslenen ve yakından takip edilen kamusal anlamda sanat ve heykel Sergileri söz konusu. Ama öncesinde bir müzik arası verelim. Queen'den gelsin. Is this the world we created? Günümüzün pek çok meselesi, ben ekolojiyi de özellikle vurgulamak istiyorum. İklim krizi e, süreçlerinde e, tekrar hatırlatmak istiyorum. Is this the world we created? Queen'den akabinde kargistan sanata devam edeceğiz. Clouds we have to feed. Take a look at all the suffering we breed. So many lonely faces scattered all around, searching for what they. To go, waiting for life to go by Bu radyodayız. Hariçten sanat programında ben programcınız Çelenk Gezegel'den kültür sanat haberleri getiriyorum. Az önce İstanbul Bienalinin sanatçı listesini sizinle paylaştım. Bugün dünya çapında duyuruldu. Şimdi ise 10 Haziran'dan bu yana dünya çapında kültür sanat takipçilerinin akınına uğrayan benim de Münster kentinden canlı telefon bağlantısıyla daha önce sizinle paylaşma fırsatı bulduğum Münster heykel projelerinden bahsetmek istiyorum. Münster'den canlı yaptığım telefon bağlantısında maalesef bağlantı biraz kötüydü. Sesim belki çok net duyulmuyordu. Bir bütün programı oraya daha ayrıntılı olarak Münster'den bildirerek ayırmıştım. Bugün biraz daha özet geçeceğim ama tekrar e, bu projeden bahsetmek istedim. Almanya'nın kuzeybatısında küçük birken Münster 300 bin nüfusu normalde. Bu Dünyanın 4 binin yanından bahsedeberlerin akınına uğruyor. 1 Ekim'e de sürecek sergilere insanlar dört bir yandan geliyorlar. Birbirinden uzak mesafeleri, zorlu parkurları, önünde beklemeleri gereken uzun grupları e, dikkate almadan efor sayfasını ve bisiklet tepesinde yürüyerek, koşarak ya da araçlarıyla heykel projelerinin farklı rotalarını keşfetmeye çalışıyorlar. Neden mi böyle yapıyorlar? Çünkü mümkünler Bütün kente yayılacak hatta komşu mal kentine de yayılacak. Kamusal alanda, açık alanlarda, parklarda, bahçelerde dolayısıyla birbirinden uzak mesafelerde yer alan büyük ölçekli heykel, enstelasyon ve dijital projelere yer veriyor. Ve sadece 10 yılda bir düzenleniyor. Münster kentinin tarihsel ve toplumsal bağlamını da araştıran Sanatçıları, mekana ve bağlama özgü yeni prodüksiyonlar yapmaları için davet eden bir yapısı var projelerin. Yani bütün yapıtlar Münster için özel ve Münster heykel projelerine spesifik olarak üretiliyor. Ee, alışılmış ve yerleşik sanat anlayışlarına rağbet etmeyen bir tavrı var. Sanatın sınırlarını zorladığını söylemem mümkün. Eleştilerde özgün bir çizgisi var. Ee, beklenmedik yerlerde karşınıza çıkabilir eğer elinizde böyle bir müster heykel projeleri haritası yoksa normal orada yaşayan ya da oradan yolu geçen biriyseniz aniden karşınıza tesadüfi olarak çıkabilecek enstelasyonlar performatif projeler söz konusu tamamen ücretsiz aynı İstanbul BNL gibi bir an önce, biraz önce bahsettiğim. Üstelik de eğitim projelerine, sosyal projelere çok önem veren Kataloglarını, haritaları son derece cüzdi fiyatlara satan bir organizasyon. Ee, bu seferki küreselleşme ve dijital devrimin kamusal alanda sanata, heykele e, dolayısıyla zaman, mekan ve beden algısına nasıl etkileri olduğuna bakmaya çalışıyor. Özellikle dijitalizasyonla yeni ekonomiler arasındaki ilişkiler... İnceleniyor. Her zamanki gibi giderek artık gerilimi artan özel alan, kamusal olan meselesi, sınır, göç ve yer değiştirme gibi sadece Münster heykel projelerinin değil ama Dokümantin'in geçen hafta bahsettiğim ya da İstanbul Bienalinin pek çok kültür halk projesinin acilen gündemine aldığı meselelere yer veren e, bir seçki. Kasper König zaten kurucularından. Ee, aynı zamanda yine sanat direktörlüğünü üstleniyor. Bir tekrar ise Marian Lavanner ile işbirliğiyle bir küratöryel yani ekip oluşturmuş durumdalar. Ve onların davet ettiği 35 sanatçı ve sanatçı kolektifi yepyeni çalışmalarla müze ve çevresine kent dokusuna nüfuz edercesine, doğanın içinde, kamusal alanda, özel mekanlarda, kurum ve kuruluşlarda e, projelerini oluşturmuş durumdalar. Örneğin, e, Michael Smith 65 yaş üstü müşterileri hedefleyen bir dövme dükkanı yapmış. Bu karşılığa çıkabilir. Almanya gibi nüfusu giderek yaşlanan bir toplum için enteresan bir yaklaşımı var. 65 yaş üstüyseniz ve son dönemde iyice moda haline gelen dövmelerden birini yaptırmak istiyorsanız özel indirimden yararlanabilirsiniz. Michael Smith'in dükkanında. Kendinizi bilme hakikaten bir topografyada, bir lens, Teyze, bulacağınız bir bilim kurgu filminin içinde gibi hissedeceğiniz terk edilmiş bir buz pisti var kentin çeperlerinde. Pierre Uygün, belki de doküment sanım, geçtiğiniz doküment ve bu müstel heykel projelerden en çok konuşulan işleri imzalatan bir isim Fransız bir sanatçı Pierre Uyg. Orman içinde uzaydan fırlatılmış gibi karşınıza çıkan içerik bir ev iskeleti son derece minimalist bir proje Hrain Frippinson adlı Üstad bir kavramsal sanatçının işi bir banyede oranın ormanlık bölgesine karşınıza çıkıyor. Ben ara, arayıp bulana kadar çok zorlandım. Arkadaşım Gülen Almanya'da yaşıyordu. Onun sayesinde zar zor bulduk. E, Telefonunuzu parkta yakılan ateşle şarj edebileceğiniz termoelektrik aletleri ki bu münistlerin farklı farklı noktalarında karşınıza çıkıyordu. Aram Bartol'un bir işiydi. Telefonunuz, akıllı telefonunuzu şarj mı etmeniz gerekiyor? Parkta bir ateş yakılmış. Onu üzerinde tutabileceğiniz termo elektriği, elektronik sonu, deniz çapta bir aylık var ama inanın gerçekten denedim telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Ya da sınır dışı edilmeyi bekleyen mültecilere destek sağlamak için içine para atabileceğiniz sonradan e, mülterdiktikten sonra parçalanarak... E, mülteci derneklerine bağışlanacak ve güveniz bir kumbara yerleşecek. Lara Favaretto, İtalyan e, bir sanatçı. Böyle de bir iş var. Sosyal sorumluluk, ya da sosyal duyarlılık da son ölçü yüksek. E, ya da robotların asıl görevinin savaşta çocukları öldürmek mi? Yoksa onları kurtarmak mı olacağı? Bugün bu insansız hava araçlarının militarist şekillerde ne kadar çok kullanıldığını E, aklınıza getirin. Dolayısıyla ileride robotlar savaşlarda çocukları kurtarır mı yoksa onları öldürmeye mi programlanır? Bunu sorduktan kul bu videolarla Stösteher, Almanya'da yaşayan bir sanatçı pek çok düşündürücü sorgulayıcı eleştirel proje müşteriydi. Aynı zamanda sanatın sınırlarını zorlayan yeni sanat anlayışları getiren son derece güçlü bir sergiydi. İşte bu projelerden biri Ayşe Ertmen'e ait Türkiye'den katılan tek sanatçı. De 1997 yılında da heykellerin resmen havada uçulduğu, böyle bir helikoptere bağlayıp havada heykelleri kentin tepesinde gezdebiliği bir projeyle katılmıştı Ayşe Ertmen. İkinci defa katılıyor. Bu kez su altına iniyor ve kentin liman bölgesini, çünkü buradan bir mehir geçiyor, kentin liman bölgesini dönüştüren bir projeye imza atıyor. On Water, Su üzerinde ya da suyun üstünde diye Türkçeleştirebilirim. Nehirdeki limanın e, biri sanat atölyeleri, kafeler, eğlence mekanları böyle bir plajla son derece hareketli hale gelmiş. Diğer yakası ise eski bir endüstriyel bölge olduğu için, terk edilmiş olduğu için tamamen atıl kalmış. İki farklı yakasını görülmez suyun hemen altına inşa ettiği bir heykel köpüğüyle birleştirmiş Ayşe Ertmen. Su biraz altında 64 metrelik bir köprü e, inşa ediyor. Bunun için limandaki gemi konteynerlarını suya batırıyor. Çelikten, kiriş ve ızgaralarla destekliyor. Dolayısıyla siz yürürken zorlanmadan oldukça geniş bu köprün üstündeki ızgaraların üstünden yürüyorsunuz, ayakkabılarınızı çıkartarak çoluk çocuk yanınızda köpeğinizle vesaire yürüyüp geçebileceğiniz rahatlıkla hiç suya düşme tehlikesi hissetmeden geçebileceğiniz bir köprü ama sizi uzaktan seyredenler ne zaman suyun üzerinde yürüdüğünüzü düşünüyorlar ee, yakından baktığınız zaman bu konstrüksiyonun varlığından emin olabiliyorsunuz yani suyun içine girene kadar neredeyse hissetmiyorsunuz ee, seyretmesi çok keyifli o kafelerden birine oturup yemek yedik arkadaşım Gülen'le eee Karşı kıyıya bu kestirmeden normalde köprü yok orada kestirmeden geçenleri adeta suyun üzerinde yürüdüğününe böyle bir mucizeli bir şekilde suyu geçtiğine inanacağız bir illüzyon yaratıyor bu illüzyona kendinizi kaptırmamanıza imkan yok. Ama o da Ayşe Elçin'in Müster Skulptür projesi yani Münster heykel projeleri için hayata geçirdiği sahadan da destek aldığı, bunun için sahadanliğin da de desteğini aldığı özel bir proje ee, 1 Ekim'e kadar hem Ayşe Ertmen'in yaptığı projeleri ziyaret etmek mümkün. Çünkü Ayşe Ertmen'in bu projesi suyun akışkan yanını iki yanı, iki yakayı hem birleştirici hem ayırıcı özelliği olan suyun e, bu özelliğini kullanarak bir sınırlar, göç taşıma taşıma taşımacılığını düşünüyoruz oluşum, yer değiştirmek, geçiş gibi kavramlar üzerine düşündürmeyi başarıyor. Çok basit bir mücadele. Baktığınız zaman yalın bir mücadele. Ama kentin kullanımı ve kullanıcılara dair hep yeni bir deneyim alanı açıyor. Perspektifinizi değiştiriyor. Ve i̇şte eğlenceli bir şekilde yapıyor bunu. Kısacık bir yolculukta kentin normalde hiç gitmeyeceğiniz, altın kalan o eskiden ışığa bölgesine geçişme. Bu E, görünmez kesim üzerinde o yakaya geçme ve bu serin ve ıslak gibi yaz sergileri bunlar. 1 Ekim'e kadar devam ediyor. Haziran'da başlamıştı. E, bu ıslak ve serin keyifli yolculuktan sonrasında da bir keşif alanı açıyor diyebilirim. Ama hem müster sculpture projesinde de bu sayıya özel 2017 edisyonu özel yapılmış 35 sanatçı ve grubun imzasını taşıyan projeler karşınıza çıkabilir. Hem de Almanya'nın Münster kentineki İstanbul'dan direkt uçuşlar var. Oraya gittiğiniz zaman Münster'de yıllardır e, düzenlenen e, ve de Münster kentinin daimi koleksiyonuna katılan, yani kamusal koleksiyon diye adlandırıyorlar. E, geçmiş edisyonlarda Münster'de yapılmış heykelleri ve enstelasyonların da en azından bir kısmını, görmeniz mümkün. Hakikaten dünya sanat tarihi, heykel ve enstelasyon ve kamisal alanında sanat için özellikle bulunmaz eğitici yanın olan bir e, proje bu. Mühler heykel projeleri. E, tamamen ücretsiz. Denizde bir harita alıp 1 Ekim'e kadar ziyaret edebilirsiniz. Bu haftalık Açıklar Sanat Programı'na bu şekilde son vermek istiyorum. Ben programcınız Teknik Basıdaki Serya Kabiler'e teşekkür ederek önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri